İklim Habercileri, ısınan bu gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, İklim Habercileri ile karşınızdayım. Bu hafta programı ben yapıyorum, Bulut Bagatır izinle. Ee, ...birkaç haftadır... E, ...bulut yapıyordu programı... ...açıkçası ben 6 Şubat'tan yani... E, ...Türkiye'yi büyük bir... ...yasa boğan... E, ...depremlerden bu yana... E, ...bu yayını yayınlara katılamadım... E, ...biraz... E, ...katılmakta da zorlandığımı... E, ...söylemem gerekiyor... E, ...yani bir suskunluk... E, ...hali geldi üzerime... ...birçok insanda da bunu gözledim... E, ...bunun da normal bir tepki olduğunu düşünüyorum... E, Bulut kardeşim sağ olsun. Bu benim düştüğüm bu dönemde o programlara belli bir bir hafta herhalde aradan sonra devam etmeyi başardı kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu hafta biraz bir ay geçti üzerinden bir aydan fazla geçti depremden depremlerden bu yana bir genel değerlendirme bir genel düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Yani bugüne kadar dediğim gibi bir suskunluk hali geldi. Gazeteciler de haberciler devam ettiler ama bazı insanlar gerçekten böyle bir suskunluğa büründüler. Fakat açıkçası çok da konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bundan sonra. O yüzden bu konudaki biraz düşüncelerimi, bu konudaki değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkasından da. ...biraz dünyada ve Türkiye'deki... ...başka gelişmeleri de aktarırız... ...ama ilk önce dediğim gibi... ...şu... ...içinde bulunduğumuz durumu ve bundan sonraki... ...süreç hakkında... ...biraz dertleşmek, biraz paylaşmak... ...sizle konuları... ...istiyorum... ...şimdi ben... ...her biraz da bilenler bilir... ...bazı insanlar da çok hani her şeyi... ...sürüdebirlikle bağlıyorsun... ...gibi... ...bazen eleştiriler de geliyor... Ama ben hani genel olarak sürdürülebilirliği bu e, hani ağza dile sakız edilmiş anlamının ötesinde bir uygarlık sorunu, e, yeni bir uygarlık uygarlığın çıkmazlarına karşı şu andaki var olan uygarlığın e, yeni bir açılım bu çıkmazlara bir cevap olarak e, aslında e, kabul ediyorum. E, benim e, anlam dünyamda e, bu anlama geliyor. Dolayısıyla e, bu depremin ve bu yani depremin kendisinin değil ama sonuçlarının bu kayıpların bu gerçekten başımıza gelen büyük bir felaketin elbette sürdülükle bir bağlantısı var ve yarattığımız uygarlıkla bir bağlantısı var aslında. Türkiye bir Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu sürekli söylememize rağmen buna uygun yaşamadığımız buna uygun Kentler sistemler evler organizasyonlar kamu yönetimleri yerel yönetimler her şeyiyle hiçbir şekilde buna hazırlıklı olmadığımızı çok net bir şekilde gördük 99 depreminden de o depremde de yardıma gitmeye çalışmıştım genç daha genç birisi olarak burada da bir ziyaret ettim biraz bölgeyi görmeye çalıştım bu Hiçbir ders çıkarmadığımızı hemen hemen herkes herhalde bu konuda birçok konuda hem fikir olmasak da bu konuda net olabiliriz. Eko IQ'nun da bundan sonraki sayısında biliyorsunuz biz bir dergi de hazırlıyoruz. Şimdi E-dergi. Bu yeni sayısında da tamamen deprem üzerinden ama yani depremi tabii ki hani biz teknik kısımlarını değil... Ee, bu depremin gösterdiklerini ve bundan sonraki e, artısında tartışmamız gereken konu başlıklarını e, bir dosya yapmaya karar verdik. E, bu konuda da katkı sunmak isteyenlere de hani açık çağrı olsun. Önümüzdeki e, 20-25 gün boyunca bu e, çalışmayı sürdüreceğiz. E, tabii ki elbette ilk birinci önceliğimiz e, deprem e, birçok e, canı aldı. Birçok e, aileyi paramparça etti. E, onlara elimizden şu anda bir şey gelmiyor. Fakat e, geride kalanları e, insanca koşullarda yaşatmak birinci görevimiz olmalı. Bundan hiçbir kuşkum yok. Bunun için tabii ki uğraşmalıyız, didinmeliyiz. E, ama bunu yaparken de bir yandan da başka e, hayatlar, başka hem oradaki yeni hayatların kurulmasında hem de başka deprem alan riski altında olan onlarca ülkesi, onlarca kenti var Türkiye'nin. Bunlar hakkında daha çok konuşmamız gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Yani bu biraz hani şu anda öncelik bölgeyi, insanları kurtarmak, rehabilite etmek onları rahatlatmak olmalı elbette fakat iki işi aynı anda yapmamız gerektiğini düşünüyorum e, çünkü bunu yapmadığımızda geriye sonra hiç konuşmuyoruz bunları e, ve e, gerçekten e, hem e, geç depremden etkilenen insanlara doğru düzgün e, yaşama alanları onların e, kentlerini e, tekrar kurulmasına doğru düzgün kurulmasına sağlayamıyoruz hem de e, Ders çıkarmıyoruz ve başka kentlerin geleceğini konusunda bir adım atmamış oluyoruz. Dolayısıyla ben bölgeye uğraşırken, bölgeye destek olmaya, dayanışma göstermeye, bütün gücümüzle devam ederken bir yandan da bu tartışmaları sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra... ...konuya devam edeceğiz. Biraz bir giriş yapmak istedim. Biraz uzunca oldu ama dediğim gibi çok hassas. Benim de hani... ...yüreğim yani... ...çok kelimeleri dikkatli seçerek konuşmaya çalışıyorum açıkçası. Aşık mahsun Şerif'ten... ...bir alt dinleyeceğiz. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, iklim habercilerinin... ...devam ediyor. Başta aktardım. Deprem... ...aslında... Ee, bizim e, iklim değişikliği olsun diğer çevre sorunları genel olarak sürdürülebilir birlikte bağlantısı üzerine biraz e, bu programı e, kurguladım. E, ilk bölümde bir girizgah vardı. Şimdi devam edersek e, bir de şimdi yeni bir faktör var tabii önümüzde. Önümüzde bir e, seçim var. iki buçuk aylık bir e, süre var. E, sanki bunun dışında da bir değişiklik olmayacakmış gibi dönüyor. Bir dönüş görünüyor. Ee, ve e, ilginç bir şey var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki bütün bu seçim sürecini de bu deprem etrafında depremde yapılacak yeni konutlar e, etrafında sanki e, bütün seçim propagandası bunun üzerine yapacakmış gibi görünüyor. E, biraz tabii başka bir hikayesinde e, çok fazla e, kalmadığından bir de her zamanki hikayesinin e, Erdoğan'ın bu beton ve inşaat e, e, güzellemesi üzerinde olduğundan herhalde, e, bunlardan olduğunu kaynaklanıyorum san ediyorum. Fakat daha da ilginç olanı, zaten bütün önümüzdeki bu depremin e, felaketinin nedenleri de, bu beton ve inşaat ekonomisi olması da başka bir e, garip tarihin cilvesi. Dolayısıyla bunu konuşacağız e, ve Türkiye'nin e, bunun kaderi olmaktan çıkarmanın da, çok zor biliyorum ama e, tek bir yolu var. Tam tersini yapmak. Yani beton ve inşaattan e, en az bahsedip e, asıl olarak kalkınmadan, e, gelişmeden, toplumsal e, sorunlardan, kamusal hayattan, kültürden, e, muhtelif eşitsizliklerden, çevre e, algımızdan, e, tarih bilincimizden ve evet iklim değişikliğinden. Yani bu bağlamlarda... Bundan sonrasını hem e, oradaki yeni hayatın kurgulanmasında yeni kentlerin oluşmasında hem de var olan risk altındaki e, deprem riski altındaki kentlerimizin rehabilitasyonu yeniden kurgulanmasında e, tam da tersini yani bu bağlamları beton ve inşaatın dışında onları en az konuşmamız gerekiyor. Onlar belki tabii teknik olarak gerekecek e, fakat e, ilk önce bunları konuşmazsak. Ee, bizim e, yine e, aynı hataları e, aynı e, bu felakete giden yolun taşlarını e, döşeceğimizi düşünüyorum ne yazık ki e, şu anda yani temel ihtiyaçların giderilebilir bir noktadayız biliyorum e, su çadır e, temel ihtiyaçları insanların var e, bu konular biraz böyle konuşmak lüks mü diye sorulabilir bence değil ee, bu şekilde ele alınmazsa çünkü aynı hetaları e, defalarca tekrarlayacağız bir e, kısır döngü olacak Almanya 2. Dünya Almanya dünyanın birçok ülkesi ama Almanya özellikle 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yıkılmıştı bir devleti ortada yani hem bina olarak yani kentsel olarak hem de manevi olarak hem de kurumsal olarak kurumları yok olmuştu ama sadece beton konuşmadılar e, bugüne gelmesinde Almanya'nın nerede hata yaptıklarını ve yeni bir hayatın nasıl kurulabileceğini e, konuştuklarını e, biliyoruz. Dolayısıyla bizim de örnek almamız gereken e, yani bu, hem bugünün ihtiyaçlarını, insanca yaşama koşullarını geride kananlar için sağlamamız, hem de e, ne hata yaptık ve bu hataları tekrar yapmadan e, nasıl ilerleyebiliriz'i konuşmamız gerekiyor. E, dolayısıyla e, bu Sadece e, sözelcilerin e, yani e, böyle teknik e, inşaat erbabının inşaat mühendislerinin konusu değil. Burada sosyal bilimlerden kent plan, e, kentsel planlamadan e, her değişik disiplinden ve evet çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani tabii ki bu çok önemli yani. Açık bir gerçek ama çok az konuşulan gerçek bölge sakinlerin görüşlerini ara katılımcı bir şekilde bu kentlerin yeniden organize edilmesi gerekiyor çünkü oranın ihtiyaçlarını zorunluluklarını en iyi oranın insanları biliyor ve böyle bir katılımcı bir şekilde bunu örgütlenmezsek oraları kuracağınız şehirler açıkça söylüyorum bu kağıt üzerinde planlanan şehirler gerçek şehirler olmayabilir. Yani ölü kentler olabiliyor. Çünkü dünya tarihinde böyle yapılmış, çeşitli yerlerde sıfırdan yapılmış ama... E, ...hiç kimsenin gidip yerleşmediği neredeyse bir hayalet kasabaya dönüşmüş kentler var. E, Türkiye'de e, güçlü bir e, sokak kültürü olan, güçlü bir kamusal e, hani hayata katılım olan e, yerlerden bahsediyoruz. Özellikle Antakya örneğinde. Dolayısıyla buralara böyle bir örnek e, evlerden oluşan e, bir tür... E, insansız e, kentler insanın aslında içinde e, kaybolduğu kentler kurmayı e, kurarsanız şimdiden uyarı olsun hem bu, e, bu bu iktidar bunu sonuçta tamamlayamayacak görünüyor seçimlerde e, büyük ihtimalle başka bir yeni bir e, iktidarla karşı karşıyaız e, ama onlar için de onlara da söylenmiş bir söz olarak Alın bunu yeniden e, Aynı şekilde yaşarız ve canlı e, Gerçek bir hayat e, Kuramayız Şimdi e, yine bir kısa müzik arası Verelim e, ondan sonra devam edeceğiz e, Ağıtla başladım e, Yine bir ağıtla e, Devam edeceğim Vizontele filminde kardeş Türküler e, Söylüyor e, Zemar e, yarısı Kürtçe yarısı Türkçe galiba Onu dinliyoruz ondan sonra Devam edeceğiz Tekrar beraberiz. iklim habercileri devam ediyor. E, deprem ve yeniden e, kurma e, iyi konuşuyoruz aslında. Sadece de e, kuracağımız şey sadece yıkılan kentler değil. Bizim elimizdeki var olan İstanbul'da dahil olmak üzere bu kentler bir depreme dayanabilecek kentler e, kurumlar da dahil olmak üzere. Kurumlar da biliyorsunuz sapır sapır döküldü. Dolayısıyla hem kurumları ...kamu kurumlarını hem de binalarımızı e, kentsel planlamamızı temelden değiştirmemiz gerekiyor. E, bu değişiklikte özellikle bu yeni kentlerin e, tekrar yeniden inşasında iklim değişikliğini e, kale almamak e, yine büyük bir hata olur. E, çünkü iklim değişikliğinden en çok etkilenen havzalardan biri biliyorsunuz e, Akdeniz Havzası. E, Antakya zaten tamamen onun içinde ama... Osmaniye, Maraş'a kadar hatta Akdeniz'in etkilerinin görüldüğü alanlar. Adana, Antep'in yine bir bölümü. Buraları Akdeniz havzası sayılır. Ya da en azından komşu havzalar. Dolayısıyla çok etkilenecek iklim değişikliğinden alanlar. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu yeni kentlerin kuruluşunda... Yani eklim değişikliğini e, önemli bir faktör olarak e, e, almak e, son derece önemli Bizim kentlerimizin biliyorsunuz hiçbir şekilde bu hale alarak yapılmamış kentler Ama bizim kentlerimiz zaten ne yazık ki tarihsel dokusu da yok olmuş kentler e, Büyük oranda bu yıkılan kentlerin de tarihsel dokuları e, çok küçük alanlara sıkışmışlardı Genel olarak aşırı büyümüş ama obez bir büyüme yaşamış işte Toki binalarıyla aslında bir örnek hiçbir kendisine öz, özgü bir yapısı bir mimari özelliği de kalmamış alanlardı. Dolayısıyla yeniden kurulurken neden bunları dikkate almayalım ki yani o bir 30-40 yıllık 50 yıllık geçmişin ötesinde, öncesinde. Tabii ki bugünün ihtiyaçlarıyla doğru bir şekilde bağlayarak e, kenti planlarken bunu e, dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Tabii e, yani az enerji tüketen e, kentler. E, çünkü iklim değişikliği gibi bir başımızda e, depremden kurtulsak bile e, uzun dönemde sürekli başımızda büyük belalar açacak e, kuraklıktan tutun e, daha birçok faktörle Dolayısıyla bunu bu faktörü e, dikkate alan bol yeşil kamusal alana sahip yerler e, alanlar kurmak e, bu son derece Bence önemli ama dediğim gibi burada Fütüristik bazı tasarımlar Hani bu öyle şeyler de çıkıyor bazen hani kentlerin dokusuz böyle hani yine dediğim gibi hani sanki bir tür uzay burası uzayda bir yer değil. Bunlar yaşayan binlerce yıllık tarihleri olan kentler. Dolayısıyla o kaybolmuş dokularını da dikkate alarak tasarlamakta mümkün bunun için de dediğim gibi sosyal bilimlere, tarihçilere, mimarlara, şehir kent plancılarına, sosyal bilim, antropologlara ancak bu şekilde ve tabii ki yine vurgulayalım altına ee, oranın e, gerçek e, sahiplerine e, sürekli onlara danışarak onlarla birlikte geliştirilmesi gerekiyor. E, bunu e, böyle e, altını e, ısrarla çizerek e, aslında bu bölümü bitirebiliriz. E, i̇kinci bölümde e, bir Ders Dünya'dan ve Türkiye'den haberlerle devam edeceğiz. <Gülüyor> İklim habercileri devam ediyor. İklim habercilerin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Deprem ilk bölümde tamamen deprem ve e, bu deprem sonrası ve hayatımız üzerine aslında biraz konuştum. E, burada e, benim e, uyarılarımı aslında benzer e, uyarılar ekoloji örgütlerinden e, gelmiş onu bir o haberi bir aktarmak istiyorum. 126 sayılı biliyorsunuz bir kararname çıktı. Cumhurbaşkanı kararnamesi. Deprem bölgelerinin yeniden inşası konusunda çevre şehircilik ve iklim bakanlığı olan üst yetkiler tanımlınıyor ve her türlü kamusal denetimi ve itirazı da yok sayan bir kararname 126 sayılı kararname. Bu kararnamenin hemen iptalini istiyor ekoloji örgütleri gerçekten de bence çok önemli bir talep bu. Ee, tabii ki biraz şeyden bahsedelim neler itiraz ediyorlar bir kere tek bir elden merkezileştirilmesine ve çevre çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına verilmesine ee, bu hani bildiğimiz işte tek örnek bir bir örnek aslında ee, binalar yerleşimler yani beton ekonomisinin bugüne kadar geldiği Aynı yolda gidecek yani çünkü çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının ne kadar çevrenin ne kadar iklim değişikliği bakanlığı olduğunu biliyoruz. Şehircilik bakanlığı yani şehircilik dediğimizde toplu konut idaresi TOKİ eliyle devasa bir örnek kendi kentsel dokuya herhangi bir saygısı olmayan doğaya herhangi bir saygısı veya en azından öyle bir kaygısı bile olmayan. Binalar inşa eden bir anlayışı var. Dolayısıyla bu tabii ki itiraz noktası. Daha da ilginci yürütülen işlemler itiraz edilemeyecek. Yani halk katılımı hiçbir şekilde yok. Yargısal denetimden de engelleneceği, yargının devre dışı bırakılacağı konusunda eleştirileri var. Eleştirilerden öte yani bu yok yok hükmünde bir şey aslında yani fiilen uygulamaya çalışacaklar ama gerçekten bu bir facia olur onu söyleyelim. Kurum görüşlüleri detaylı analizler gibi planlama çalışmasının altlık olacak veriler olmaksızın yapılan yer seçimleriyle yine afetlere felaketlere zemin hazırlanacak diyor. Hepiniz belki internette görmüşsünüzdür ben gördüm sanırım Maraş Belediye Başkanıydı öyle hatırlıyorum. ...böyle kağıdın üzerine bir türlü oturtamadığı bir e, kent planı yani e, ama hani inanılmaz bir e, yani böyle yap yapılacağı, hani buna benzer bir şekilde yapılacağını en azından söyleyebiliriz. E, dolayısıyla burada büyük bir tehdit var. Bu hem e, yeni felaketlere yol açabilir hem de dediğim gibi yani insanların katılımı olmadan yapılacak bir şey. Tarihsel doku falan onlar zaten e, hak getire, diğer çevresel konular iklim değişikliği hiçbir şey yok. Sadece işte kendi e, inandıkları bir hani burada daha az yıkım olur herhalde gibi bir e, şey üzerinden giden e, anti bilimsel bir e, yaklaşım aslında. E, yine deprem bölgesindeki tüm illerde orman ve mera alanları herhangi bir engelle karşılaşılmadan yapılaşmaya açılabilecek bu kararname ile. Buraları tarım alanları önemli tarım alanları bu 11 e, etkilenen kent. Dolayısıyla e, bu halkın e, geçim kaynağı olan e, tarım alanları, ormanlar e, ve meralar da büyük bir tehdit altında. E, bir de alelacele yapılacağı için yani yine bir planlama e, olmadan e, büyük bir tehdit aslında bu. E, Teklip bina proje yığınları üretecek e, bu süreç diye düşünüyor e, ekoloji örgütleri. E, ...alelecele kararlarla yaşam alanları... ...doğal ve kültürel varlıklar... ...telafisi mümkün olmayacak diyece... ...tahlibe doğrayacak diyorlar. E, tamamen katılıyorum. E, son derece yerinde e, uyarılar. E, zaten... E, ...biraz da... ...aklın yolu bir. Biraz düşünürseniz... ...biraz e, bu konuları izlerseniz... ...bunu söylemekte zaten... ...fazla da bir zorluk... ...olmaz diye düşünüyorum. Şimdi e, bu... E, haberleri e, tabii ki e, bir yandan depremdeki deprem sonrası gelişmeleri e, izlemeye çalışırken bir yandan da e, ardı ardına düşen haberler e, oluyordu. Onlardan e, e, birkaç haber e, arka arkaya vermek istiyorum. Bir tür alarm alarm alarm e, vaziyeti var. E, Türkiye'nin çeşitli hep haberlere düşmüş e, ardı arkasına anlat aktarayım size. Hepsi de kuraklıkla ilgili. Yani bizim başımızda çok büyük bir dert var. Özellikle de bu deprem alanları da bu kuraklık alanlarının önemli bir parçası. Önümüzdeki yaz, bu yaz çok zor geçebileceğini söyleyeyim. İstanbul dahil diğer hemen hemen bütün büyük iller, bütün Anadolu'yu kapsayan bir yer. Bir aslında kuraklık sorunumuz var. Giderek de büyüyen. ...şimdi haberlerde göreceksiniz, hiç ummadığınız yerlerde de etkisini gösteriyor. Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamalar getirildi haberin başlığı. Encümen Çanakkale Birliği'si harekete geçmiş ve encümen kararıyla su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirilmiş. Çanakkale merkezin içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan bir Atikhisar barajı var... Kapasitesi 54 milyon 115 bin metreküpmüş. Su miktarı 23 milyon metreküpe düşmüş şu anda. Bunu kışın göbeğinde olduğumuz düşünüldüğünde yarısından daha az su var. Ee, yani alarm zilleri çalmış. Ve e, birçok e, ciddi kararlar alınmış. Aklıma bu e, hani kararlardan bazılarını sayayım. Hani hortumla halı yıkamaktan tutun. E, araba yıkamaya tabii ki. Ee, yüksek su tüketim olan sanayi testlerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımı göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, konut ve işyerlerin önlerinin ve içlerin hortumda yıkanması ee, gibi gibi bahçe sulamanı sabah ve akşam yapılması gibi. Zaten bunları yapmamız gereken şeyler yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesi, e, çünkü yağmur yağmayınca e, yeraltı suyundan pompalarla çekip e, ona dayanıyor. Bu sefer de yeraltı suları e, harcanıyor. E, bu aslında bizim aklıma e, Cape Town'da e, 2019 yılında sıfır günü ilan edilmişti 22 Nisan günü. Ve su tüketimi hane başına maksimum 50 litre ile sınırlandırılmıştı. Büyük bir olay olarak hatırlıyorum bunu. Sonra bunda ilgili hatta bir belgesel de hazırlandı. E, oraya doğru gidiyoruz ama bunu da söylemekte fayda var. Şimdi kısa bir e, müzik arası verelim. Ondan sonra e, devam edeceğiz. E, Serenat Bağcan'dan e, Magusa Limanı dinleyeceğiz. E, o da bir ağıt sayılır. Evet, iklim habercileri devam ediyor. En son e, Çanakkale'deki e, Encümen Karar Belediye e, Çanakkale Belediyesi'nin harekete geçmesiyle Encümen Kararıyla. ...su kullanımına yönelik yasakları... E, ...aktarmıştım ve Cape Town'da... E, ...Güney Afrika'nın başkenti... E, ...2019 yılında... E, ...22 Nisan günü... ...tamamen suyun tüketebileceğine dair... E, ...büyük bir e, paniko yaşanmıştı... ...2019 yılında ve... ...sıfır günü diyorlar o güne, day zero... ...su tüketimini hane başına maksimum... ...50 litre sınırlandırmışlardı... ...biz daha oraya gelmedik ama... ...oraya doğru gittiğimizde... aşikar. Çanakkale'den sonra ikinci haber Şırnak'tan geldi büyük bir tırtıl istilasına uğramış durumda Şırnak çam kese tırtılı popülasyonunda anormal bir artış Şırnak il tarım ve orman müdür yardımcısı Urşit Acar Bey açıklama yapmış 3 yıldır yaşanan kuraklıklar nedeniyle bu tırtılların çıktığını böyle avuan sayıda arttığını düşündüklerini söylüyor ee, ...sürekli... E, ...saha çalışması yaptıklarını anlatıyor... ...çiftçilerimizi bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlatıyorlar... Ee, ...son üç yıldır bölgemizde görülen... ...kuraklık nedeniyle ve iklim değişikliklerinin getirdiği... ...ani hava değişikliği sonucu... ...tırtıların çıktığını düşünüyoruz diyorlar... Tabii ki elde böyle hani yine bilimsel bir araştırma... ...bir şey e, şu anda yok... ...bu ani e, bir şey olabilir ama... E, ...sonuçta bunları izlemek gerekiyor... E, ama bu iklim e, krizinin e, yarattığı kalemizde başka şeyler var. Şırnak'ta tırtıllar olarak yine göstermiş. E, tabii ki bu e, bu çam kese tırtılı çok ciddi bir e, problemdir eskiden beri. E, ben hep e, bir şekilde biliyorum bunu bir ziraat mühendisi bir amcam e, amcam vardı amcam bana göstermişti. Hala yollardan geçerken bazen görüyorum o e, keseleri. Onların sayısı çok arttığında ortalık gerçekten yani çam ağaçları açısından müthiş bir, onları yani ağaçları öldürebilecek pozisyona kadar gidebilen inanılmaz bir şey. Dolayısıyla bu konu üzerine hızlıca düşünmek lazım. Tabii ki biyolojik mücadele gibi yöntemler de var. Ama daha çok saha çalışmasıyla tek tek onları keserek ormancılar böyle çalışıyorlar onu biliyorum. Onlara kolay gelsin ama iklim krizi bu tür şeylere yok olacak bunu söyleyelim. Üçüncü kuraklık haberimiz ise Rize'den. Rize'de kuraklık kavramı yani biraz oksimoron gibi yani işte hani tat yani şey gibi acı tatlı gibi yani Rize'de herhalde en çok yağmur alan bölgesi olarak net olarak biliyoruz Türkiye'nin yani ben de habere böyle bir durdum. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin açıklama yapmış. Son 10 yıldır biz Ocak, Şubat ve bir de yazın Temmuz ve Ağustos aylarında su azalması yaşıyoruz diyor. Daha önce tabii böyle bir hani Rize'de bir su sorunu e, daha yani imkansız bir şey gibi gözükebilir. Ama ben bir süredir e, özellikle fındık yetiştiriciliği üzerine biraz çalışmıştım. E, bayağı sulama yapmaları gerektiğini biliyorum. Haziran Temmuz aylarında sulama yapıyorlar. Yani daha önce hiç fındığın sulandığını duymamıştım. E, üreticilerle konuştuğunda onlar da... Bizim için yeni bir şey diyorlar ama o araşamada hiç yağmur almayan neredeyse Akdeniz iklimi de olur öyle bir şey. Dolayısıyla sulamak zorunda kaldıklarını, onun için yeraltı sularını dayandıklarını, yeraltı sularından pompalarla çektiklerini falan inanılmaz bir garip bir şey yani Rize'de olmaması gereken bir şey. Çağrankaya yaylasında yapılacak olan göletle sorunun önüne geçmeye çalıştıklarını anlatıyor Rize Belediye Başkanı. Yani bir böyle hani tabii başka çareleri kalmamış bir gölet yapmaları gerekiyor elbette ama yani bir göletle de çözülebilecek bir problem mi ben buna çok emin değilim açıkçası. Daha kapsamlı düşünmek gerekir çünkü bu sadece dediğim gibi içme suyu problemi değil bu orada yine işte fındığa kadar sulama bilmiyorum çayı da mı sulamak zorunda kalacaklar. Ee, bu şekilde bir yetiştiricilik imkansız gibi gözüküyor. Ee, ama başka da çok çareleri var mı emin değilim. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ondan sonra tekrar devam edeceğiz. İklim habercileri devam ediyor. Ee, kuraklıktan ülkenin dört bir yanında Rize'yi bile e, kurak, kuraklık alarmı veren e, bir durumdan bahsediyoruz. Elbette bunun iklim kriziyle bağlantısını kurmak, yani artık şaşırtıcı kim kurmayabilir ki? Bu bunun sonucunda da tam şey diyordum, içme suyuyla sınırlı değil. Evet, Karadeniz'de kuraklık tarımsal verimi tehdit ediyor haberi önümüzde. Bu haberi yapmışız iklim haber iklim haberde. Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Karadeniz'de son 6 ayda birçok kent şiddetli kuraklıktan çok şiddetli kuraklık seviyesine geçtiğini açıklamış Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Profesör Doktor Turgay Dindaroğlu'nun açıklamaları bunlar. Kuraklık endekslerinde aşırı kurak bir dağılım bölgemizde görüyoruz. Yağışlar arsada da bitki ve toprak talebi et, toprak talep ettiği zamanda suyla buluşmuyor. Temin biraz önce fındık için söylemiştim. Bu durum bölge bitkisel üretimin kalitesinde çok ciddi düşüşler meydana getirecek. E kuşkusuz tabii bütün fındıklarda sulanmıyor. E, çoğu biliyorsunuz. Zaten fındık üreticiliğinde bir sonuçta insanlar sadece gidip fındıklarını toplayarak da hani e, yılın e, İstanbul'da oturuyorlarını gidip toplaya böyle bir e, sistem de var orada. E, i̇şte bu e, ama bu şekilde bir verim e, eski verimleri almalarının e, ihtimali yavaş yavaş. Ortadan kalkıyor. Bunu da e, görmek gerekiyor. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yağışların azaldığı, düzensizleştiği e, bu açıklamalar var. E, bunu bir süredir e, biz de duyurmaya çalışıyorduk. E, bu büyük bir problem e, ne yazık ki. Şimdi tatlı sulardan yani... Yağmurdan ve bölgesel su kaynaklarından açık denizlere gidiyoruz. Açık denizlerin korunması için bir anlaşma üzerinde uzun yıllardır çalışılıyordu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayıydı herhalde COP15 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi. COP15 düzenlenmişti. ...taraflar konferansı... Ee, ...orada e, bu açık denizlerin korunması için... ...anlaşma tam olarak ortaya çıkamamıştı. Yani belli... ...nüveleri ortadaydı ama... E, ...tam sonuçlar e, açıklanmamıştı. Bir, Birleşmiş Milletler'in... ...Okunuslar Büyükelçisi Renali... E, ...ilan etti e, New York'ta... ...anlaşmayı... ...iyi bir haber olarak son iyi bir haber verelim. E, 2030 yılına kadar... ...denizlerin yüzde otuzunun... ...koruma altına almayı hedefliyor açık deniz anlaşması... Ee, ...tabii deniz doğasını korumayı ve iyileştirmeyi... ...bunun için e, 30 milyar her yıl dolarlık bir fon var... E, ...bunun toplanması gibi... E, ...New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde imzalanmış. E, bugüne kadar yalnızca %1.2'si korunabilmiş Açık Denizler'in... ...1982 yılında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi... ...tam 40 yıl önce. O tarihten beri hiçbir gelişme olmamış ama şimdi... Önemli bir adım atılıyor gibi gözüküyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin bir açıklaması var. Küresel çapta deniz türlerinin yaklaşık %10'u yok olma riskiyle karşı karşıya. Bence daha da yüksek olma ihtimali de var. Onu da söyleyeyim. E, denizlerde balıkçılık faaliyetleri, nakliye güzergahları bunlar dışında derin deniz madenciliği gibi büyük bir problemimiz de var. Özellikle denizlerin diplerinde e, ...balık yumurtaladığı alanlar var, bir sürü hani denizlerin dibi önemli. E, buradaki madencilik faaliyetleri giderek artıyor ve yarattığı kirlilik, gürültü kirliliği çevresel etmenler... ...ciddi e, türlerin azalmasına neden olabiliyor. E, ruhsat bu deniz diplerini ruhsatlayan, ruhsatlamasını denetleyen Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi BBC'ye bir açıklama yapmış... Gelecekte derin deniz dibindeki herhangi bir faaliyetin sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak için katı çevresel düzenlemelere ve gözetime tabi olacağını söylemiş. İnşallah e, bunu gerçekten başarırlar. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar e, buluşmak üzere.